ayetel <gülüyor> şimdi biz dersimizde fıkıh lugat işte fıkhın yazılışı işte tabiin döneminde fıkı etbâ'us tabiin döneminde fıkı bunları anlatmaya çalıştık daha sonra demiştik ki sünnete tabi olma ve ona muhalif sözleri teklif etme hakkında imamların söyledikleri ee, tabi burada bize işte sahabelerden İbn-i sözünü getirmişti. Bu sözün konumuzla ilgisiz olduğunu söylemiştik. Daha sonra Muaz ibn Cebel'in sözünü getirmişti. Bu sözün de konumuzla ilgisiz olduğunu söylemiştik. Ee, daha sonra bize İbn Abbas'ın sözünü getirmişti. Asıl konuyu bağlayan sözün bu olduğunu, yani anlatmaya çalıştığı meselenin bu olduğunu. O da bir insanın kasten bile bile sünnet açığa çıktığı halde hala ona muhalif olan bir şahsın sözüne uyması İbn Abbas'ın da zikretmiş olduğunu. Böyle olsun dediği neydi? Böyle olsun demiş olduğunu buydu. Şimdi e, tabi tabii daha önce de dediğimiz gibi bir konuya girerken usul şöyledir. Ee, yazarın burada bir bir eksikliği vardı. O da neydi? Kur'an ve sünnetten sünnete tabi olmaya dair delilleri zikretmeden evvel sahabenin sözlerine geçmesiydi. Doğal olarak da bu da nedir? Bu hem e, uslup olarak hem de işte kitap, kitap olarak e, muhtat olan usluba aykırıdır. Yani Önce bir usul anlatılacaksa Kur'an'dan sünnetten ondan sonra sahabe sözünden ne yapılır? Ondan sonra sahabe sözünden delil alınır. Şimdi e, sahabe sözlerini söyledikten sonra bu defa dört büyük imamın da dahil olduğu bazı alimlerden bir söze körü körüne yapışmamanın gerekliliği, insanın önce delile ondan sonra söze bakması gerektiğine dair bazı nakiller yapmış. Şimdi niye dört mezhep imamından özellikle getirmiş? Bu da aynı zamanda nedir? Bu da bir şeyi ispat etmede İzlerinden, kuvvetli yöntemlerden bir tanesidir. Karşı tarafında kabul ettiği veya işte zikretmiş olduğumuz olayda en söz, en çok mutakassız olan ve karşı tarafında kabul ettiği alimin sözünü getirip zikretme. Yani bak işte senin dahi kabul ettiğin, senin dahi benimsediğin âlim benim gibi düşünüyor manasında. E şimdi dört mezhebin imamı, biliyorsunuz sıkıntı mezhep konusunu anlatıyor yazar. Dört mezhebin imamı da bütün ümmet tarafından kabul edildiği için direk onlardan ne yapıyor? Onlardan nakiller yapıyor. Yani sünnet açığa çıktığı zaman onların sözüne tabi olunmayacağına dair bazı nakiller yapacak. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Birinci İmam, İmam Ebu Hanife'dir. İmam Ebu Hanife'den görüşlerini hemen bir arka sayfada zikretmeye başlamış. Birinci görüş olarak İmam Ebu Hanife'den hadis sahih olduğunda, benim mezhebim odur demiş. İmam Ebu Hanife hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur demiş. Bunu İbni, e, İbni Abidin Hanifilerden İbni Abidin naklediyor. Aynı zamanda başka Hanifi kitaplarında da bu söz var. Başka bir sözde diyor ki bir kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim sözümüzü alması onunla amel etmesi helal olmaz. Bir rivayette de benim delilimi bilmeyen bir kimsenin sözlerimle fetva vermesi haramdır. Çünkü biz beşeriz, bugün bir söz söyler, yarın ondan geri dönebiliriz." diyor. Şimdi burada İmam hanife Hanife'den nakledilen bu sözler de sağlam kaynaklarda geçiyor bu sözler. Tabi açıklamasını yapacağız önceden. Birincisinde diyor ki, hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur. Ve olması gereken de nedir? Olması gereken de budur. Eğer bir konu hakkında bir hadis sahih olarak varid olmuş ise, onun hem bizim mezhebimiz olması gerekir, hem de şuna itikad etmemiz gerekir. Bizden önceki imamların da mezhebi nedir? Bizden önceki imamların da mezhebi odur. Neden dolayı bizden önceki imam odur, e odur? Çünkü kendilerine isnat olunan ve senedi sahih olan sözlerde imamlar, bana İmam Ebu Hanife mesela başta olmak üzere hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur diyor. Hadis sahih olduğu zaman benim mezhebim odur. Misal diyelim bir konu hakkında konuşuyoruz. İşte namazda elleri kaldırma, rüküden önce ve secdeden sonra elleri kaldırma. İmam bu Hanife göre bu hadis ne değildir? İmam Ebu Hanife'ye göre bu hadis sahih değildir. İşte ravi rivayetine muhalefet etmiştir. Ayrıca işte ihtilatlı gelmiştir lafız. İmam bu Hanife göre sahih değil. Daha sonra İmam bu Hanife vefat etti. Daha sonra hadis kitapları telif edilmeye başladı. Hadis kitapları telif edildiği zaman baktılar ki bu hadis sahih. Yani Bukhari bunu sahihini aldı, Müslüm bunun sahihini aldı, alimler bununla istidlal ettiler. Baktık ki bu neymiş? Baktık ki bu hadis sahihmiş. Demek ki bu nedir? Bu İmam Ebu Hanife'nin de mezhebidir. Kendi sözü üzerine söylüyorum yalnız. Yani e, onun, onun sözüne söz katarak değil de yani o eğer diyorsa hadis benim mezhebimdir. Demek ki o zaman onun mezhebinde olmayıp, Daha sonradan hadisle ortaya çıkan şeyler de onun mezhebidir. Niye? Çünkü bunların döneminde hadisler daha toplanmamıştı. Hadis yani şey çağında değildi, yazı çağında değildi hadis. Sadece hadisler ağız yoluyla rivayet ediliyordu. Bir beldede bilinen bir hadis başka bir beldede bilinemeyebiliyor. O dönem için geçerli tabi bu. Daha sonraları ne oldu? Daha sonraları hadis kitapları düzgün bir şekilde yazılmaya başlayınca, sahipler zayıflardan ayrılınca, bunlar kitap haline gelip yayılınca, Artık ne olmuş oldu? Herkesin sahih hadisi, zayıf hadisi görme imkanı söz konusu oldu. Yoksa bu İmam-ı Buhari ve işte hani ileride de gelecek de yerindeyken zikredelim tabi. İşte niye efendim sen bu hadisi biliyorsun da benim imamım bu hadisi bilmiyor mu? Şimdi senin imamının bu hadisi bilmemesi çok normal bir şey. Şimdi geleceği gibi İmam Malik, İmam Malik'e parmakların arasını abdestte işte böyle tahlil yapmayı soruyorlar. İmam Malik diyor ben bilmiyorum. Adam da orada senediyle İmam Malik'e hadisi rivayet ediyor. Peygamberimizin şeyde eee Aleyhisselam'ın abdestlerde parmağının arasını şey yaptığına dair Parmağının arasında tahlil yaptığına dair ve diyor İmam Malik ondan sonra hep böyle fetva verdi. Bak demek ki imam da hadisi biliyormuş Öyle mi? İmam da hadisi bilebiliyormuş. biliyormuş e, Şafii mezhebinde mesela İmam Şafii'nin birçok konuda şey var. Ee, hadisi tam net işte bilmiyorum. Mesela hadis sahih olsaydı böyle derdim diyor. Yani eğer hadis sahih olsaydı ben de böyle derdim diyor. Sonradan gelen alimler bak diyorlar hadis sahih demek ki İmam Şafi'nin görüşü nedir? Budur. Yani bu noktada nedir? Bu noktada e, imamların genelde sözleri muttefaktır. Hadis sahih olduğu zaman bizim mezhebimiz de nedir? Bizim mezhebimiz de odur diyor. Ve İmam e, şey İmam Ebu Hanife bunu ne yapıyor? İmam Ebu Hanife bunu şöyle isimlendiriyor, çünkü diyor, biz beşeriz, bugün bir söz söyleriz, yarın o sözden ne yaparız, yarın o sözden döneriz. Yani diyelim mesela imam, adam diyor ki işte, İmam bu Hanife e, bilmiyor muydu bunu? Şimdi İmam Ebu Yusufla Muhammed, ondan beraber yaşamışlar, ondan ders almışlar, ona mezhebin üçte birinde muhalefet etmişler, öyle değil mi? Mezhebin üçte birinde imamlarına muhalefet etmişler. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi şey mi yapacağız? Ebu Yusuf, Ebu Halife'yi döver. Benimkisi enikinden daha kuvvetli. Yani bu metoda mı gideceğiz? Hangi sistem mi biliyordun, ben mi biliyordum usulü? İslam'da böyle bir usul yoktur. Onların, onun gördüğünü onlar görmedi, onların gördüğünü o görmedi. O da imamdır, onlar da imamdır. Allah cümlesine rahmet etsin. Aralarındaki de nedir? Bilginin derecesine göre veya gördükleri, kullanabildikleri malzemeye göre birbirlerine karşı ihtilaf etmişlerdir. Zaten biz niye imamlara uyuyoruz? Yani imamlara bizden uyan biri ne için imamlara uyuyor? İmam Resulullah'ın sözünü bize aktardığından nasıl onunla hareket edeceğimizi bize öğrettiğinden dolayı imama uymuyor muyuz biz? E tamam başka biri gelse imamın getirdiği delilin zayıf olduğunu, Resulullah'ın söylediğinin daha kuvvetli olduğunu bize gösterse bu defa biz buna uyacağız. Yani biz şahsa mı uyuyoruz yoksa biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'a mı uymaya çalışıyoruz? Biz Resulullah'a uymaya çalışıyoruz. Neden imamı burada aracı yapıyoruz? Çünkü imam daha alim olduğundan dolayı bize sadece Rasulullah'ın fiilini ve hadisten nasıl delil almamız gerektiğini öğretiyor. E şimdi bir aşka bir alim gelse bak sizin imamınızın söylemiş olduğu bu noktada işte yanlıştır çünkü bu hadis zayıftır. Bak daha kuvvetli bir hadis var Bukhari'de veya Müslim'de geçiyor dediği zaman o zaman biz mi eğer doğru sözlerdensek bunu bırakıp ne yapmamız lazım? Bunu bırakıp buna tabi olmamız lazım. Diğer bir rivayette de demiş... Dikkatini çekerim ey Yakup Ebu Yusuf'a diyor. Allah rahmet etsin. Sakın ola ki diyor, benden duyduğun her şeyi yazayım deme. Yani benden duyduğun her şeyi yazma diyor. Çünkü ben bugün bir kanaat bildiririm, yarın ondan vazgeçebilirim. Yarın da bir kanaat bildiririm, öbür gün ondan vazgeçebilirim. Şimdi burada İmam Ebu Hanife yine delilini bilmeden ve aynı zamanda her ağzından çıkanın mezhep olarak yazılmasına karşı. Yani Ebu Yusuf'a böyle bir telkinde bulunuyor. Ben diyor, Bazen yazarım, bazen ne yapmam, bazen yazmam diyor. Tabi burada e, özellikle El-Mizari diye bir alimden de yazar, yani kitabın yazarı, bunun sebebini şuna bağlamış. Dipnotta zaten önünüzde var, orayı çizedebilirsiniz, yedinci dipnot. Şimdi yazar bunun sebebini şuna bağlamış. Diyor ki İmam bu Hanife'nin mezhebinde kıyas çok yaygın ondan dolayı, İmam bu Hanife'de kıyasa göre hüküm verdiğinden dolayı, Bugün kıyas ettiği bir şey, yarın kıyas etmiyor. Başka bir delil geliyor. Yani kıyasla diyelim hüküm vermiş. Hadis geliyor. Ha, demek ki hadis geldi mi? Benim kıyasım yanlış. E, hadise gidiyor bu defa. Farklı bir söz e, belirtiyor. Böyle olunca da tabii ne oluyor? İster istemez mezhepte bugün söylenen bir sözün yarın değişmesi, yarın söylenen bir sözün öbür gün değişmesi söz konusu olabiliyor. Zaten selef alimlerinde görüş değiştirmek ayıp bir şey değildi. Yani hadisi gördükten sonra o şimdi ayıp oldu. Yani işte efendim bir mezhep kitabı yazılmışsa şimdi adam mezhep kitabını yazmış. Mezhep kitabını bitirmiş. Şimdi içinde bir bir nokta var. Ya bu nokta ne makul ne makul. Yani ne akıl kabul ediyor ne nakil kabul ediyor. Adam naklin kabul ettiğini kabul etmek yerine yok bunun şöyle bir tevili vardır. Yok herhalde imam bunu düşünerek söylemiştir. Yok ya niye zorluyorsun ki arkadaş? Yani niye zorluyorsun? Hatta çok büyük alimlerden Hanefilerden ee, nasla bizim mezhebimiz çatışırsa biz nasıl ne yaparız? Tevhül ederiz diyor. Çünkü mutlaka o naslın bir yorumu vardır. Yani bizim imamımız böyle demişse diyor, mutlaka bu delilin bir yorumu vardır. Yani ta iş bu seviyeye kadar geliyor en sonunda. E zaten olaya böyle bakan bir adam yanlış görür mü? Yani mezhep kitabına baktığı zaman, Kur'an ayetiyle bu çet, ç, ç, ç, ç, çatışırsa birbiriyle, ben e, evet. nasıl tevül ederim, Niye? Çünkü mutlaka imamının bir bildiği vardır, bunu söylemişse. Bu gözle olaya bakan bir insanın doğruyu görmesi zaten ne değildir? Doğruyu görmesi zaten hiçbir zaman mümkün değildir. Ve yazar burada çok önemli bir noktaya da değişmiş. Diyor ki, İmam Ebu Hanife'nin bazı hadis-sayı muhalefet etmiş olmadaki mazereti, bu kesinlikle geçerli bir mazerettir. O zaman bazı cahillerin yaptığı gibi ona taan etmek, tenkit edip eleştirmek ve eleştirde aşırı gitmek caiz değildir. Bilakis ona karşı edepli olmak lazım gelir. Yani burada yazar e, konunun başında da zaten söylemiştik. Yazarın uslubu gerçekten güzel karşısındaki insanlara hemen cepheleşmeye gitmemişti. Nasihat ve hatırlatma diyerekten hem karşı tarafın gönlünü almadır bu yani usul olarak kılıcı çekip hadi gel de kılıcını çek demek değildir yani karşı tarafa pay vermek işte ben kardeşimsin sana nasihat ediyorum şeklinde yaklaşmaktır. Burada da güncel bir konuya değindi. Şimdi İmam Ebu Hanife ile ilgili geçmiş dönem alimlerinden bazı eleştiriler var. Geçmiş dönem alimlerinin bazı eleştirilerinin söz konusu olması İmam Ebu Hanife için geçmiş dönem alimlerinin bazı eleştirilerinin olması yeni dönemdekilerin de o eleştirilere yakla, ya, yapışaraktan İmam Ebu Hanife'yi eleştirmelerine sebep oluyor. Şimdi biz ilk dersimizde şunu demiştik, İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı bölgede hadis, malzeme azlığı yaşandığından dolayı fetvalarının birçoğunun hadise muhalif olması çok rahat bir şekilde görünebiliyor. Fakat her halükarda İmam Ebu Hanife bir müştehittir. Ümmetin kabul etmiş olduğu bir müşteittir. Ümmetin üzerinde, imamlığında ittifak etmiş olduğu bir müşteittir. Böyle olduğu için de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu makamdaki insanların doğru söyledikleri zaman, isabet ettikleri zaman iki ecir aldıklarını, yanlış yaptıklarında, hata ettiklerinde bir ecir aldıklarını belirtiyor. Niye bir ecir alıyorlar? Çünkü adam elinden geleni ortaya koymuş, müştehit seviyesine gelmiş, çalışmış, çabalamış, toplamış. Yanlış yapınca da Allah o çalışmasının, çabalamasının e, hatırına ona ne yapıyor? Yine bir tane ecir veriyor. İmam bu Hanife de nedir? İmam Ebu Hanife de bu kısma giden insanlardandır. Yani ve ümmetin onu kabul etmesi toplu olaraktan buna delildir. Şimdi İmam Ebu Hanife'yi genelde eleştirenler kimlerdir? İmam Ebu Hanife'yi genelde eleştirenler ehli, Hadistir. Ehli Hadis'in İmam Ebu eleştirmesinin sebebi mesela e, kendi külli kaidelerini haber hadun önüne geçirmesi. Yani ehli Hadis için bu bir savaş sebebi bile olabilir. Yani İmam Ebu belli başlı işte diyelim Kur'an-ı Kerim'de çıkarmış olduğu genel kaideler var. Misal mesela örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki sizi onlar cezalandırdığı zaman siz de onların misli misline cezalandırın. Şimdi diyelim ki biz gittik. Adamın biri e, koyun satıyor veya işte e, inek satıyor. Affedersiniz. İneği satarken adam 2-3 gündür ineği sağmamış. İneğin sütü tabi doğal olarak neresinde? Süt sağlan organında ineği sütü toplanır. 2-3 gün sağmazsanız. Şimdi siz de böyle baktığınız zaman o diyorsunuz. Bu inek iyi sütlü. Parayı verdiniz. iyi süt verir diye bu işte süt verme organı şişkin şişkin diye. Parayı verdiniz. ineği aldınız. İneği getirdiniz. Birinci gün sağdınız. Süt güzel. İkinci gün süt yok. iki üç damla süt verdi inek. Şimdi bu, bununla ilgili Bukhari Müslüm'de hadis var. Hem İbni i Mes'ud'un rivayeti var hem Ebu Hureyye'nin rivayeti var. İşte sizden biri bunu yapmasın. Yani la el elganeme vel ibil. İşte hayvanları memelerinde süt toplanacak şekilde bırakmayın yani. Ondan sonra Peygamberimiz diyor sizden biri bu duruma düşerse onu geri çevirsin. Yani ineği geri çevirsin. Bir de beraberinde işte biraz yemek yani tam ta demiş olduğumuz veya buğday veya işte hurma beraberinde geri versin. Yani hani kullanmış olduğun müddet var ya o 1-2-3 gün kullanmışsın sen onu, onu geri ver. Şimdi bu hadis Muharrem üstümde geçiyor. Şimdi İmam Ebu Hanife diyor ki, e, bir de ineği veriyorsun, geri paranı alıyorsun. İmam Ebu Hanif diyor, yok böyle olmaz. Niye? Çünkü diyor bu hadis kabara had. Bizim yanımızda diyor ne var tabii imamı bu Hanife değil yani Hanifi mezhebi diyor, Hanifi mezebi bunu diyor da ben imamı bu Hanife'den Hanifi mezebi diyor yok böyle olmaz niye böyle olmaz çünkü diyorlar Kuranda ayet var eğer cezalandırılırsanız beni al kapdım bu bir Müslüman bir cezalandırılırsanız cezalandırıldığınız oranda cezalandırın diye şimdi ne diyor burada götüreceksin diyor <gülüyor> ineği ineği geri veremezsin diyor. Seni kandırdığı kadar paranı geri alacaksın diyor. Şimdi cezalandırıldığın oranda cezalandıracaksın. E ehli hadis için zaten bu nedir? Ehli hadis için bu kılıcı çekmek için yeterli bir sebep. Zaten bu mesela bu konuda bu babda işte efendim bir İbnü Dakikul Eid bi İbn Abdül Bari sözlerini o yani okusanız işte adam diyor bunlar diyor bizim usulümüz var. Bu hadis usule muhalif falan. Adam e, cinnet gezilmiş nasla beraber usul mü olur, işte efendim yapacak hadis var anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Böyle olunca da İmam Ebu Hanife'nin mezhebi daha çok kıyasa ve reye yönelik olduğu için ve hadis malzemesinin o bölgede az olmasından dolayı e, İmam Ebu Hanife'nin mezhebi genelde hadislere muhalif bir mezheb. Hadislerine mukarif bir mezheb olduğu için de ehli hadisten çok ciddi oranda tepki almış. Mesela kimden? Süfyan-ı Sevri bunların başında geliyor. Yani Süfyan-ı Sevri'nin çok ağır sözleri var. Bukhari'nin hocası mesela Nuaym İbni Hamad'ın Ebu Hanife hakkında çok ağır sözleri var. İbni Ebi Şeybe'nin Bukhari'nin hocalarından İmam Ebu Hanife'nin hakkında çok ağır ve ciddi eleştirileri var. Yani böyle hiç söylenilmeyecek kadar ağır sözleri var. Ve İmam Ebu Hanife'yi küçümseyici tavırları var. Yani konuştukları zaman... Şimdi bunun mesela İmam Bukhari'den de İmam Ebu Hanife'ye yönelik bazı eleştiriler var. İmam Bukhari'den İmam Ebu yönelik bazı eleştiriler var. Şimdi bunun sebebi nedir? Çok normaldir. İki farklı ekol, daha bir bilimdiki gibi mesela şey yok. İmkan yok işte, ha, sen bana muhalif misin? Gel oturalım, konuşalım, işte derdimizi paylaşalım efendim falan. Böyle bir imkan olmadığından dolayı. iki farklı ekol, daha ekoller yeni oluştuğundan dolayı iki taraf da çok mutaassıp görüşlerinde ve birbirlerini sürmüşler memleketlerden. Yani mesela Bukhari, gittiği memleketinden hadisçi diye sürmüşler adamlar yani. Başka şeyi bahane etmişler, Kur'an mahluk mudur değil midir onu bahane etmişler. Ama asıl Bukhari'nin reyi kabul etmeyişi, hadisle fetva vermesinden dolayı Bukhari'yi sürmüşler. E böyle olunca da iki taraf doğal olarak ne olmuş oluyor? E birbirlerine birbirlerinden karşı bir zıtlaşma var. E dediğimiz gibi, imkanlar da şimdiki gibi değil. Hemen karşı karşıya, ta kalkarsın Bukhara'dan gidersin Kufe'ye, Basra'ya, Irak'a milleti karşına alasın, derdini paylaşasın. Böyle bir şey de söz konusu değil. Böyle olunca da ne yapamamışlar? Bir türlü anlaşamamışlar ta son dönemlere kadar. Şimdi böyle olunca da el hadise hadis ile arasında birbirlerinden karşı böyle ciddi e, ağır eleştiriler söz konusu. Ama biz diyoruz iki taraftan da müştehit. Yani eleştirilerin noktasında iki taraf da yanlış yapmışlar. Çünkü yaptıkları eleştiriler bunu gerektirmeyen eleştiriler ve genelde muasır olan alimler birbirlerini birbirlerine karşı ağır sözler söylemişler. Ee, İslam bu şeyinde cerh usulünde yani biri hakkında eleştiri usulünde iki muasırın aynı dönemde yaşayanın birbirini eleştirmesi kabul olunmaz. Çünkü aralarında şahsi bir husumetin olması söz konusu olabilir. Yani cerh İslam'da eleştiri e, usulünde İki muasırın aynı zamanda yaşayanın birbirini eleştirmesi geçerli değildir. Bizim için neden geçerli değildir? Çünkü bir aralarında şahsi bir husumetten dolayı birbirlerini eleştiriyor olabilirler. Ve dini de buna malzeme ediyor olabilirler. Bu noktada yazarın burada getirmiş olduğu güzel. Bir de burada şunu da belirtelim. Bu İmâb-ı Hanife ile ilgili çok ağır sözler genelde hangi kitapta geçiyor? Tarihul Baghdad Hatib Bagdadinin Tarihul Baghdad kitabında geçiyor. Şimdi Hatip Baghdad'i kendi dalında ün yapmış bir hadisçi. Şimdi veya bir tarihçi. Şimdi böyle olunca da onun kitabında İmam bu Hanife ile ilgili eleştirili yapılan sözlerin nakletmesi ee, İmam bu Hanife eleştirenler için tam bir malzeme oluyor. Bak işte diyor adam Hatip Baghdad'i kendi dalında uzman İmam bu Hanife hakkında söylemiş olduğu sözlere bak. Sözlere bak. Ee, Hatip Baghdad'i İmam bu Hanife hakkında bir söz söylemiyor. Hatip Bağdadi'nin kitabı, tarih kitabı. Tarih kitabı, şey kitabı, hadis kitabı değil. Senede bakılarak rivayet alınmıyor tarih kitabına. Tarih kitabında ne var ne yok geçmişlerle ilgili, adam hepsini getirir bize ne yapar? Hepsini getirir bize, aktarır. Ve hadis kitabı da böyle bir konuda usul olamaz zaten. Hadis de böyle bir konuda usul olamaz. E, tarih kitabı da böyle bir konuda usul olamaz. Ve İmam Ebu Hanife'ye yönelik, ümmetin çok büyük alimlerinin ciddi manada övgüleri ve onu yücretmeleri de aynı zamanda söz konusu. Yalnız burada bir noktaya değinelim. Şimdi yazar, yazarın güzel yönlerini söyledik. Şimdi de bir tane böyle ayak kaymasını söyleyelim. Şimdi yazar burada İmam Ebu Hanife'ye ait sözleri getirmiş. Sözleri getirdiği zaman da sözleri genelde dikkat ederseniz altta özellikle yani böyle üstüne vurgu yapa yapa, İbn Abidin'in rivayet ettiğini söylemiş. Şimdi İbn Abidin Hanefi mezebinin önde gelenlerinden. Yani son dönemde hatta Hanefi mezebinin Halifesi deniliyor. Yani şey olarak mezhebi ezbere bilen bir insan. Çünkü şimdi e, İbn Abidin'den getirmiş ne için yapmış bunu? Hani karşı tarafta okuyan bir insan hani bak bunu kaynağı nerede bunun? Ta Hanefiler bunu bunu Hanefiler bile bunu naklediyorlar. Yalnız İbn Abdül Abidin'in getirmesiyle övülmüş. Bir noktada yani bir yanlış var burada, i̇bn Abid'in bu sözü getirdikten sonra bu sözün açıklamasını da yapıyor çünkü. Yani i̇bn Abid'in bu sözü getirdikten sonra hadis sahih olursa benim mezhebim odur getirdikten sonra açıklamasını şöyle yapıyor. Diyor ki mezette yani bu bu kimin için geçerlidir? Hadis sahih olursa benim mezhebimdir. Veya diyelim ki bir hadis gördü Ebu Hanife'nin mezhebine muhalif, bu Ebu Hanife'nin mezhebidir demek kime ait olan bir şeydir? Mezhebde diyor Nasların muhkemini, mensuhunu, ondan sonra girdisini, çıktısını, Nas'ın her şeyini incelemiş ve mezhebin tüm kitaplarını okumuş, bu işe ehil olan insanlar için geçerlidir. Tamam mı? Şimdi bu ne olmuş oldu? İbn-i sözünü sadece nakledince, bu kısmı nakletmeyince biri baktığı zaman sanki, karşılığında da öyle diyor mesela, bu, bu alanda genelde Suriye'de kitaplar yazılıyor. Mesela bir buti özellikle, işte Aslımızın en büyük bidatı diyor adam, mezhepsiz mezhepsizlerdir işte selefilerdir diyor. Böyle bir kitabı var hatta, böyle isimli büyük bir kitabı var. İşte Muhammed Avvâmen'in mesela kitabında. Bunlar genelde ne yapıyorlar işte bak karşı taraf tamam imamların sözünü getiriyorlar ama imamların sözünü açıklayan alimler var, onun açıklamasını hiç getirmiyorlar diye. Mesela bu noktada çok ciddi eleştiri yapıyorlar. Yapmış oldukları bu eleştiri de haklı yani karşı tarafın aklını çelebilecek bir eleştiri. Oysa biz ne diyoruz? İmamdan sahih olan söz budur. Açıklamasını yapan İbn Abidin'dir. Açıklaması bizi bağlamaz. Yani o İbn Abidin'in kendi görüşü. İşte efendim veya mezhep taklitçiliği kurtarmak için söylemiş olduğu bir söz işin o kısmı bizi bağlamaz yani. Ama biz imamların hadis sahih olursa benim mezhebimdir dediklerini, insanlara delilsiz onların sözlerini almalarını yasakladıklarını biz ne yapıyoruz biliyoruz. Bu da ne olsun? Bu da aklınızda bulunsun. Yani İbn Abidin bu sözleri naklederken böyle kabul ediyor da naklediyor. Şimdi bir insan bir sözü nakletti diye getirdin mi nasıl anlaşılıyor? Hani İbn Abidin bunu kabul ediyor gibi sanki. İbn Abidin bunu kabul etmiyor. Yani ka direkt kabul etmiyor çünkü sağlam kaynaklarda var. Bir açıklama kılıf uyduruyor. Bir açıklama getirince işin başına kendisi gene kabul etmemiş oluyor yani. Ondan dolayı bu da aklınızda bulunsun. Yani burada İbn Habidin'den İbn Habidin bunu naklediyor dediği zaman İbn Abidin bunu naklediyor fakat buna kesinlikle hiçbir şekilde katılmıyor. Haberimizde olsun. Bir su, mu? bir su alabilir <Gülüyor> miyim? Bu nokta, yani bu bahsetmiş olduğumuz nokta önemli bir nokta. Bu, bunlara dikkat edin yani. Bu sözler sahiptir, biz bunlara böyle kabul ederiz. Böyle kabul etmemizin sebebi, imamların böyle söylemeleri ve taassup etmemeleridir kendi görüşlerinde. Ee, zaten hiçbiri kendi döneminde kendi mezebini yazdırmamıştır. En büyük delil de budur. Hiçbiri kendi döneminde kendi mezebini yazdırmamıştır. Eğer gerçekten bunlar insanların kendilerine tabi olmalarını sadece ve sadece, Kendilerine tabi olmalarını isteselerdi, mezheplerini yazdırır, insanlara verirlerdi. Hiçbiri böyle bir şey ne yapmamıştır? Hiçbiri böyle bir şeyi yapmamıştır. Kendilerinden sonra gelenler de bunu yapmışlardır. Fakat o dönemde de insanlar, Böyle bugünkü anlayışta bir e, taassup anlayışına sahip değillerdi. Her böl bölgede bir tane kadı, bir tane müftü söz konusuydu. İnsanlar bir sıkıntıları, Allah razı olsun. İnsanlar bir sıkıntıları olduğu zaman gidip bu kadıya soruyor. Bir kadı Hanefi, bir kadı Şafi, bir kadının, kadının mezhebi yok. Ama insanlar gidip ne yapıyorlardı? Her önüne geldikleri alime bunu soruyu soruyorlardı. Gereken soruyu. Tabii daha sonradan ne çıktı? Şafi Kadı, Hanefi Kadı. Adam Ulu camiye dört tane şey koymuş, dört tane e, mihrap koymuş. Hanefi kısmı, Şafii kısmı, her biri ayrı ayrı namaz kılıyor. Aynı anda ezan okunuyor, her biri ayrı ayrı namaz kılıyor. Yani mezhepçilik buysa biz bunu kökten reddediyoruz yani. Eğer mezhepçilik dediğiniz buysa, yani Allah bunu yerin dibine soksun. Aynı camide dört farklı grup Müslüman ayrı ayrı imamın arkasında namaz kılacaksa, bu mezhepçilik yerin dibine girsin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi ya? Bütün ulu camilere bakın, eski yapım ulu camilere. Hanefi bölümü ayrı, Şafii bölümü ayrı, e, Hanbeli bölümü ayrı, Maliki bölümü ayrı. Yani e, böyle bir mantık olabilir mi ya? Sahabe, adam diyorsa habe ihtilaf etmemişmiş. Sahabe ihtilaf etmiş de hiçbir birbirinin arkasında namazı terk etmemiş ki. Sen Hanefisin, ben Şafii'yim, benim namazım senin arkanda olmaz. Bizim karşı çıktığımız nedir? Bizim karşı çıktığımız budur işte. İmam Malik. Demiş <gülüyor> hicret darının imamı diyor ki, ben bir beşerim, isabet eder hata ederim, benim görüşlerime bakın, kitap ve sünnete uyanları alın, kitap ve sünnete uymayanların hepsini terk edin diyor. Dikkat ederseniz İmam Malik de kendi sözünün ölçü olmadığını, ölçünün Kur'an ve sünnet olduğunu oraya arz edilmesi gerektiğini, oraya göre sahih olursa onun sözünün alınması gerektiğini ne yapıyor? Bize söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında her insanın sözlerinin bir kısmını alınıp, bir kısmı terk edilir Resulullah aleyhissalatu vesselam ise bundan müstesnadır demiş. Şimdi bu İmam-ı Mali'nin meşhur bir sözü. Yani bu e, İmam-ı Mali'nin çok meşhur olan bir sözü e, herkesin sözü alınır ve terk edilir Muhammed'in sözü müstesna. Şu kabrin sahibinin sözü müstesnadır diye aleyhissalatu vesselam. Bu söz tabii sahabeden bazılarına da nispet edilen bir söz. Fakat İmam Malik de meşhur bulmuş artık söz olarak. Doğrudur. İmam Malik'in işte bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabrine işaret ederek herkesin sözü alınır ve terk edilir Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sözü müstesna. Bu bize burada bir usul öğretiyor. Yani İmam Malik bize bir usul öğretiyor. Böyleysen bir mezhebe bağlı da olsan mezhep imamının sözünü terk etmende bir sıkıntı yoktur. Mezhep imamının sözüne muhalefet etmende hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü Sözü alınıp terk edilmeyecek bir adam yoktur yeryüzünde. Yani herkesin sözünü alabilirsin, terk edebilirsin. Ne Allah ne Resulü seni kimsenin sözüne bağlı bırakmamış. Sadece imanın gereği olarak kendisine uyulması gereken kimdir? Allah'tır ve Resulüdür. Yani sözünü almada ve terk etmede lüksümüz olmayan, böyle bir yetkimiz olmayan insan kimdir? Ee, varlık Allah Azze ve Celle'dir ve onun Resulüdür. Yani bu şey, bu özellik sadece bu ikisinde var. Yoksa falan adam, ben sözünü alırım sen sözünü almasın. Yani nasıl? Mesela İmam Malik imam değil midir? Malik, Maliklere göre yeryüzünde gelen geçmiş en büyük imam odur. Hanifilere göre zaten İmam Malik'ten daha üstün bir insan gelmemiş yeryüzüne, neyse tarih boyunca diyecekler. Şafilere göre zaten işte İmam Şafi geldi bütün mezheplerin arasını topladı, ondan başkasına uyulması caiz değildir. E şimdi niye Hanefi i tabi olmuyor? Niye Şafii Malik'e tabi olun? Bak herkesin imamı kendi gözünde yüce. Çünkü fıtratta da bu var. Yani yeryüzünde hiç kimseye herkes tabi olacak diye böyle bir kayda yok. Bu sadece kimin için geçerlidir? İhtilafsız, şeksiz, süphesiz. Allah ve Resulü için geçerlidir. İmam Malik de bize ne yapıyor? İmam Malik de bize bu aslı aynı zamanda öğretiyor. Üçüncü sözü getirmiş, konu içinde söylemiş olduğum söz. İbn-i diyor ki, İmam Maliye abdest alırken, ayak parmaklarının arasını tahlil yani el parmaklarıyla arasını, arasına su ulaştırma şu şekilde meselesi sorulduğunda şöyle dediğini duydum. Bunu yapmak vacip değildir. İnsanlar gidinceye kadar sustum. Sonra ona dedim ki bu hususta elimizde varit olan bir sünnet var. Dedi ki nedir bu? Dedim ki bize Leyse İbn-i Sa'd, İbn-i İbn mı bu acaba? demişti. yazılışı böyle de nasıl okunduğunu bilmiyorum. Amr ibn Haris anlattı ki Yeziid ibn Amr el Maafiriden o da Ebu Abdurrahman el Habaliden o da Müstevrid ibn Şeddad el Kureş'ten dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in serçe parmağıyla ayak parmaklarının arasını ovaladığını gördüm." Bu güzel bir hadistir. Şimdi dedi ki İmam Malik diyor, bu güzel bir hadistir. Şimdiye kadar da duymuş değilim. Sonraları bu mesele tekrar sorulduğunda insanlara böyle yapmalarını emrettiğini gördüm. Allah ekber. Fıkıh budur işte. Yani alimlik budur. Fıkıh sahibi olmak budur. Adam kendisine bu yani bu rivayette üç tane nokta var. Çok önemli nokta var. Nokta bir, bir büyük imamın dahi sünneti bilemeyebileceği. Bir de İmam Malik İmam ve bu Hanife gibi değil. Allah cümlesine rahmet etsin. İmam Malik hadisin merkezinde yaşıyor. Yani İmam Malik Medine'de hadisin merkezinde yaşamasına rağmen hadisi bilemeyebilir Gelecek zaten İmam Şafi diyor hiç kimsenin bütün Resulullah'ın hadislerini bilmesi mümkün değildir diyecek. Öğrencisi İmam Şafi de bize bunu öğretecek. İmam Malik Medine'nin içerisinde şeyde yaşamasına rağmen hadisin merkezinde yaşamasına rağmen hadisi bilmiyor. Yani hadisi duymamış. Parmakların arasını ovalamak gerektiğine dair hadisi İmam Malik duymamış. Hadisin merkezinde yaşayıp... Hadiste imam olan, muvattası en sahih kitaplardan kabul edilen, insanların ta uzak beldelerden gelip kendisinden hadis dersi aldığı İmam Malik dahi bir hadisi bilemiyorsa, İmam bu Hanife'nin bir hadisi görmemiş veya bilmemiş olması hayda hayda normaldir, çok çok normaldir. İkinci nokta, burada i̇bn Vehb'in İmam Maliye'ye karşı göstermiş olduğu edep var. Yani insanlar var, İmam Maliye'ye bir soru soruluyor. İmam Malik diyor ki ben bu konuda bir şey bilmiyorum. Hemen ey imam sen yanlış yapıyorsun olur mu? Bu konuda hadis var, hadise muhalefet etmek bidattır diye saldırıya geçmiyor. Çünkü sünnette de sünnette ne vardır? Büyüye karşı edep vardır. Herkesin gitmesini bekliyor. Herkes gittikten sonra İmam Mali'yi mecliste bozmamak için İmam Mali'ye ne yapıyor? İmam Mali'ye tutup hadisi ondan sonra aktarıyor. Burada çok güzel bir edep vardır. Yani Özellikle bizim asrımızda hocam olur mu işte adam hemen bir şey bulsa fırlatacak hocanın kafasına. Hoca yanlış bir şey söyledi diye. Ya böyle bir dur, belki sen yanlış biliyorsun, belki hoca yanlış biliyor. İslam'da kimse tam dört dörtlük doğru biliyor diye bir kaide yok ki. Belki sen yanlış anlamışsın, belki hoca yanlış anlamış. Bir sabret, toplumun içerisinde hocayı zor duruma sokma. Bekle, konu millet dağılsın. Otur gel yandan işte, ''Hocam bak böyle böyle bir durum var.'' Yani bu neyi, yani neyi gerçekleştiriyor? Toplumun içinde söylendiği zaman adam kabul etmiyor, ağrına gidiyor. Yani mesela derse gelmiş biri, adama diyor, ''Sen bunu yanlış söyledin.'' misal. Adam da başlıyor, ne olmuş oluyor? Adamı zorla günaha itiyorsun sen. Yani kardeşine karşı zorla düşmanlık yapıyorsun. Onun yerine millet gittiğinde oturup, ''Ya hocam benim bu konu hakkında böyle bir bilgim vardı.'' Demek burada olduğu gibi. Karşıdaki de, doğru mu?'' ''Doğrudur.'' Diye bak fikrini değiştiriyor. İkinci nokta. Yani ilim ehli veyahut da diyelim işte toplumda sözü para eden insanları meclis içerisinde değil de özel bir alana çekip de konuşma. Ha daha sonra bakarsın muanittir. Yani Sünnet'e ayete karşı böyle bir muanidliği söz konusudur. Zaten bidat ehlidir. Bundan insanları kaçırman, bunu teşhir etmen lazım. Yani bidat ehli olduğu ondan dolayı bunu insanlara yayman lazım mutlaka. Ama ilk etapta daha fazileti, sen faziletli biri olduğunu biliyorsan bu insana karşı ne yapmak lazım? Bu insana karşı bu edebi her zaman gözetmek lazım. Üçüncü nokta, İmam Mali'nin göstermiş olduğu o büyük şey. İmam Mali'nin göstermiş olduğu bu büyük gerçekten büyüklük. Yani bir imam düşünün, yaşadığı dönemin en büyüklerinden. İnsanlar bugün bir şey soruyor, farklı bir şey söylüyor. Yarın sordukları zaman farklı söylüyor. Niye? Ben bir yeni bir hadis duydum. Yani şimdi mesela kimsenin böyle yaptığını düşünün. Düşünebiliyor musunuz işte? Ben dün bilmiyordum, yanlış biliyordum. Şimdi yeni bir hadis duydum. İşte efendim benim fikrim yanlışmış, doğru olan bu. Bak ikinci nokta var burada. Bir, mezheb imamlarının bu konudaki hassasiyeti, yani hadisi gördükleri zamanki hassasiyetleri. ikinci nokta, insanın yanlışını düzeltmesinin, insanın derecesini hiçbir şekilde düşürmediğini. İmam Malik kimse şimdi diyor mu? Ya İmam Malik zaten cahilmiş. Yani bak bilmiyormuş, her gün yeni bir fetva veriyormuş. Kimse böyle bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye? Allah sevgisini kalplere yerleştiriyor. Yani Kur'an ve sünneti kendine esas yaptığı için, o büyük imam dahi görüşünü bu konu noktada değiştirebildiği için ne olmuş oluyor? Allah azze ve celle sevgisini otomatikmen insanların kalbine yerleştiriyor. Daha sonra yazar nereye geçmiş? Daha sonra yazar, İmam Şafii'nin görüşüne geçmiş. İmam Şafii'ye gelin de demiş, bu hususta onlara nakledilenler daha çok ve daha güzeldir. Şafi mezhebine tabi olanlar da bununla daha çok amel etmişlerdir. Bu sözlerden bazıları şunlardır: Resulullah Vesselam, sünnetlerinden bazılarının ulaşmadığı ve kaybolmadığı hiçbir kimse yoktur. Yani şehitat hiç kimseye Resulullah bütün hadisleri ulaşmamıştır demek istiyor. Resulullah hadislerinin ulaşmadığı ve kaybolmadığı hiç kimse yoktur. Yani mutlaka birileri vardır, hadis onlara ulaşmamıştır. Söylediğim her söz ve koyduğum her asıl şehit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetiyle aykırılık arz ediyorsa, Uyulacak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. O ayrıca benim de sözümdür. Yani o ayrıca benim de sözümdür. Şimdi İmam Şafii de burada bize bir usul öğretiyor. Diyor ki bakın eğer bir konuda ben bir söz söylemişsem, Resulullah bir söz söylemişse benim sözüm Resulullah. In... Bak önce şunu belirtiyor çok güzel bir nokta. Kendisine Resulullah'ın hadislerini tam manada ulaştığı bir insan yoktur. Yani böyle bir insan yoktur. Herkes Resulullah'ın tüm hadislerini bilmez demek istiyor. Daha sonra diyor bizim söz ve asıllarımız Resulullah'ın söz ve asıllarıyla çatışırsa esas olan Resulullah'ın sözüdür. Bizim sözümüz de Resulullah'ın sözüdür. Şimdi bu adam ne yapmış oldu? Bunu söyleyen bir insan üzerindeki bütün sorumluluğu atmış oldu. Yani ben bir yanlış yapsam diyor ileride bunu fark ederseniz Allah ve Resulünün sözü neyse ona ne yapın ona uyun diyor. Sebebi de nedir? Çünkü herkes tüm hadisleri ve Resulullah'ın tüm sözlerini ne yapmaz? tüm sözlerini bilmez, sebebi de budur. İmam Şafi'de bize ney, geçmiş aynı sözleri tekrarlamanın anlamı yok, geçmiş sayfalarda zikrettiğimiz aslı bize öğretiyor. Diyor Müslümanlar, Resulullah sünneti ortaya çıktıktan sonra bir kimsenin o sünneti başka birinin sözü için terk etmesinin helal olmayacağı hususunda Müslümanlar icma, e, icma etmişlerdir diyor. Bu sözde İmam Şafi'den özellikle İbn-i çok çok zikrediyor. Yani اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَنْ اِسْسَبَانَ لَهُ سُنَّتُ رَسُولِهِ لَيْسَ لِأَحْدٍ اَنْ يَتْرُكَهُ Hatta bize bir hocamız bunu ezberlettirmişti. Yani Müslümanlar icma etmişlerdir ki Resulullah'ın sözü açığa çıktıktan sonra hiç kimseye bu sözü terk etme gibi bir şey yoktur. Yani Resulullah'ın sözü açığa çıktı mı herkes ona uymak zorundadır diye İmam Şafii Müslümanlardan önceki nesillerden icma naklediyor. Aynı şekilde İmam Şafii diyor ki kitaplarımızda Resulullah sünnetine muhalif bir şey bulunsanız resulullah sünnetiyle amel edin, benim sözlerimi terk edin. Başka bir rivvete de ona tabi olun ve başka hiç kimsenin sözüne iltifat etmeyin. O da diyor hadis sahih olduğunda benim mezhebim nedir? Hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur. Ve ona benzer görmüş olduğunuz sözleri ne yapıyor? İşte e ee, ben şey olursa hadisen-i söz olursa benim aklım başımdan gitmiştir. Hadisen-i söz görürseniz benim sözümü duvarın dibine vurun diye devam eden sözlerde aynı manada İmam Şafii sözler söylüyor. Yazar şimdi burada yine bu nakilleri yapmış. İşte bu nakilleri yaptığı zaman da mesela diyelim ee, İmam şeyden Hakim'den getirmiş bir tanesini. Takiyuddin Es-Subki'den getirmiş. Yalnız şöyle bir olay var. Takid-i Sübkiden de getirmiş mesela. Bir de Nevebiden getirmiş. Aynı şekil. Şimdi Nevebi de, Sübkide Şafii mezhebinin içinde çok büyük alimler. Tabi şimdi gene oradan getirdiğini söyleyince İmam Şafii'nin sözlerini Nevebi mecmuun mukaddimesinde bu sözün açıklamasını yapıyor yine. O da aynı şekilde mezebin girdisini çıktısını, nasların nasikini, mensuhunu, hasını, e, amını hasını, mutlakını, mukayyedini bilmeden bir insanın böyle bir şey yapamayacağını. Yani hemen bir hadis gördü, Şafi'nin mezhebine mukalip, Şafi'nin mezhebi budur diyemeyeceğini, işte benim de mezhebim budur diyemeyeceğini. Bunu yapabilmesi için imamın bütün görüşlerini ve sözlerini, kitaplarını, delillerini okumuş olduğu gerektiğini ve bunu da ancak çok az insanın yapabileceğini İmam Nevi söylüyor. tabi yazar gene bunu nakletmemiş. Bu da karşı tarafa ne oluyor? Bu da karşı tarafa bu tarafı eleştirme yetkisi veriyor. Yani bakın bunlar sözü getiriyorlar ama açıklamasını getiremiyorlar. Onun yerine açıklamasını getir. De ki bu sonradan gelen mukallit alimlerin kendi yapmış oldukları yorumdur. Yoksa imamlar bu yorumu yapmayı da bilirlerdi. İmamların böyle bir sıkıntısı yok. Hadisin esasları olduğu, uygulamaları da bunun en büyükse. Ya İmam Şafii Mısır'a geldiği zaman mezhebini kökten değiştiriyor. Yani Mısır'a geldiği zaman bir mezhep değişiyor. Düşünün mezhebul kadim, mezhebul cedid vardır Şafii mezhebinde. Eski mezhep, yeni mezhep. Eski mezhep Şafii'nin Mısır'a gelmeden önceki mezhebidir. Allah rahmet etsin. Yeni mezhep Mısır'a geldikten sonra yepyeni bir mezhep şey yapıyor. E, tesis ediyor. Niye? Orada artık malzeme farklılığı var, hadis var. Farklı hadisler görüyor, farklı bir usul görüyor. Ne olmuş orada? Mezhebini değiştiriyor. Yani onlar için bu sıkıntı değil ki. Hadis gördüğü zaman işte bu benim mezhebimdir deyip mezhet değiştirmek o günkü insanlar için bir sıkıntı değildi ki. Onlar için bu bir faziletti. Ve Allah da bundan dolayı onları faziletli kıldı zaten bu ümmetin gözünde. Bu sonradan gelenlerin koymuş oldukları bir asıl. Aynı şekilde sübki de ne yapıyor? Burada bir sözünü getirmiş sadece işte diyor bana göre e, hadis sahih olduğu sözü için evli olan hadise tabi olmaktır. Kişi kendini Resulullah'ın huzurunda ve hadisi ondan işittiğini farz etsin, amel etmekten geri kalabilir mi? Allah'a yemin olsun ki hayır, herkes de anladığı miktarda mükelleftir. Bu konu izanı ve tamamını demiş İlham'ın muhakkaininden bakın. Yani İmam Sübki de burada diyor ki, Şafii'nin hadis sahih olursa benim mezhebim odur sözü, diyor evlâ olan hadise tabi olmaktır. Farz edin ki diyor Peygamber'in huzurundasınız ve size hadisi rivayet ediyor. Hadisi rivayet ettiği zaman ne olur? ona muhalefet etmeye peygamberin ağzından çıkan hadise muhalefet eder misiniz? Yok, işimi e de kitaptan okuyorsunuz. Niye muhalefet ediyorsunuz? Tabii imam Sübki bunu kimin için söylüyor? Mezhepte müştehit olmuş adamlar için söylüyor. Yine mukaddidler için söylemiyor yani. Yani tabi bunlar yorum ama yazar bunları ne yapmıyor? Yazar bunları zikretmediğinden dolayı bu da yazara bir eksi olur. Karşı tarafın eleştirme dediğim gibi böyle Buti gibi, Muhammed Avame gibi adamlar. Ee, özellikle bak bundan naklediyorlar ama açıklamasını getirmiyorlar diyerekten bu eleştiriyi de yapıyorlar. Bu da aklınızda ne olsun? Bu da aklınızda bulunsun. Biz ne diyoruz buna cevaben? iki cevap veriyoruz. Bir, imamların e, uygulaması buna zıttır zaten. Yani imamların böyle bir uygulaması yok. Böyle benim mezhebim diye bir uygulamaları yok. İkincisi de nedir? İkincisi de bu sadece tamamen bir yorumdur, başka hiç bir öteye geçemez. Sadece ve sadece bir yorumdur. Kesinlikle ne yapamaz? Öteye geçemez. İmam Ahmet'ten sözler getirmiş. İmam Ahmet hadisçi olduğundan dolayı bu konuda zaten en şiddetli olan ve sert olan İmam Ahmet. İmam Ahmet'in birinci sözünde diyor ki, Beni taklit etmeyin. Malik'i de, Şafii'yi de, Evza'i ve Sevri'yi de taklit etmeyin. Onlar nereden aldılarsa siz de oradan alın. Başka bir rivayette, dininde bu kimselerden kimseyi taklit etme. Resulullah ve sahabilerinden varit olan neyse onu al. Bunlardan sonra gelenler, tabi'inler hususunda kişi muhayyerdir. Diyor. Kim diyor? Bunu söyleyen e, İmam Ahmet. Şimdi İmam Ahmet burada bize önceki imamlar, onların döneminde demek ki taklit hastalığı yavaş yavaş başladığından dolayı böyle bir noktaya dikkat çekiyor. Yani şafi şafi Malik taklit etme diyor. Bu Malik, İmam Şafi İmam Ahmet'in hocası biliyorsunuz. İmam Malik de İmam Şafi'nin hocası. Kendi hocaları için bile onları taklit etmeyin diyor. Niye taklit etmeyin? Çünkü diyor bunlar insandırlar. İnsan olduklarını onların aldığı yerden alın diyor. Onların al yani kaynaktan alın. Hatta bunu biri şiir haline getirmiş. Bu imamların sözünü en sonunda da şöyle bir şey var. Kalalehum <gülüyor> Ahmedu la tektabu ma kultuhu bel asrulza kefatlu bu. Ahmed onlara dedi ki benim söylemiş olduklarımı almayın, benim yazdırdıklarımın aslını talep edin diyerek İmam Ahmed'in öğrencilerine böyle bir söz söylediği nakil ediliyor. Başka bir sözünde diyor ki, ittiba kişinin Resulullah ve sahabilere tabi olmasıdır. Ancak tabiinden sonra kişi muhayyerdir. Yani sahabeden sonra Herkes muhayyerdir. Tabi de olur adam, tabi de olmaz. Kimse kimseye niye tabi oluyorsun veya tabi olmuyorsun diye bir şey diyemez. Evzaî'nin görüşü, Malik'in görüşü, Ebu Hanife'nin görüşü bunların hepsi birer görüştür. Bana göre de hepsi eşittir. Delil ise ancak rivayetlerdir yani hadislerdir. İmamların söylemiş oldukları sadece birer görüştür. Benim için esas nedir diyor, benim için esas bu noktada benim için esas diyor hadistir yani rivayetlerdir. Saat kaç oldu bu arada? 7-10 çeyrek geçiyor. Tamam. Şimdi ee, şöyle bir şey söyleyelim burada. Şimdi burada daha sonra yazar bazı yorumlar yapmış. O yorumlara hiç e, girmeyeceğiz. Şu noktaya değineceğim. Şimdi bu 4 mezhep imamının görüşünü getirdikten sonra gördüğünüz gibi 4 mezhep imamı taklit noktasında çok ciddi çalışıyor. Ee, Sözleri var, hadise tabi olmanın gerekliliğine dair çok ciddi sözleri var. E, ve kendi mezheplerinin hadise muhalif olduğunda, hadisin mezhepleri olduğunda şeyleri var, sözleri var ve pratik örnekleri de var bunun. Yani bu bir yorum değil, bizim yorumumuz değil. Kendi sözlerini kendi pratikleriyle açıklıyoruz. Yani mezhep değiştirmeleri, bir gün fetva verdikleri konuda başka gün başka fetva. İmam Malik'ten örnek verdik, İmam Şafii'den örnek verdik. İmam Ahmed'den her hadis bulduğunda bazen bir mezhebinde aynı konuda 3-4 rivayet var. Her konuda 2 rivayet var mutlaka da. Hep hadislerden dolayı. Bir hadise göre fetva vermiş. Sonra başka bir hadise göre fetva vermesinden e, kaynaklanıyor. Böyle olunca bir de onlardan ders alanların dahi onlara muhalefet etmesi. Yani onlardan ders alanların dahi onlara muhalif hareket etmesi. şey işte İmam Ebu Yusuf'la Muhammed'in mezhepte üçte birinde Ebu Hanife'ye muhalefet etmeleri gibi. İmam Şafi'nin İmam Mali'ye muhalefet etmesi gibi. İmam Ahmed'in de İmam Şafi'ye muhalefet etmesi gibi. Bunlar buna nedir? Bunlar buna birer örneklerdir. Şimdi belki diyeceksiniz hepsinin mezhebi vardı ondan. O zaman mezhep diye bir şey yoktu. Mezhep onlardan çok sonra çıktı biliyorsunuz. Onlar kendi dönemde yaşayan alimler Dendi. Hatta zamanın halifesi İmam Mani diyor ki gel senin bu muvatta'nı alalım. Senin bu muvatta'nı çoğaltalım. Senin bu muvattan her yerde e, üçün bu muvattadan verilsin, hadislerden verilsin. Böylece insanları tek bir tip yapalım diyor. İmam Malik böyle bir şeyin olamayacağını, sahabenin dahi ihtilaf ettiğini, böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını ne yapıyor? Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını söylüyor. Hani Kendisine bu teklif yapıldığı halde, böyle bir şeyi ne yapmıyor, böyle bir şeyi kabul etmiyor. Şimdi burada bir konuya değindim ben. Bu konu aklınızda mutlaka bulunsun çünkü e, yani size bu noktadan yaklaşabilirler. Bu işte genelde bak İbn-i bile Ebu Hanife'nin sözünü naklediyor. Hadis sahih olursa benim mezhebim odur diyerekten de. Ve dedi ki bunu bilin yani İbn-i bunu buna katılmıyor, bu sözün zahiriyle amel etmiyor. Şimdi tamam, diyelim ki hadis imamların mezhebi. Hadis gördük mü, hadisle amel edeceğiz. Öyle mi? Yani bir hadisi gördük mü, hadisle amel edeceğiz. Şimdi bir hadisi gördük mü, o hadisle amel edemeyiz. Nasıl amel edemeyiz? Hadisin nasıhı var, hadisin mensuhu var. Yani sonradan gelen, önceden hükmünü kaldırması söz konusu olabiliyor. Genel bir durum ifade edip de daha sonra Resulullah'ın bazı cüzlerini özel bir hükümle ayırdığı hadisler var. Bunları bilmek için yine kime ihtiyacımız var? Yine ilim ehline ihtiyacımız var. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Bilmiyorsanız işi götür nehline sorun. Bu görüşte olanlar, yani ciddi koyun mezhep taklitçileri olanlar, işte bu noktayı eleştirdikten sonra, yani bak işte bunlar efendim böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, hadisleri, imamların sözünü getiriyorlar ama mezhepteki açıklamasını getirmiyorlar dedikten sonra, hemen... Bazı alimlerin hemen peşindeki babta yani, genelde böyledir. Her hadisle amel edilmeyeceği, hadisle amel edilmeden önce mutlaka bir alime arz edilmesi gerektiğine dair ne yapıyorlar? Arz edilmesine dair sözleri getiriyorlar. Aslında usul de budur. Ama bunlar ne yapıyorlar? İşin hile boyutuna gidiyorlar. Bak işte alimler bile diyor hadisle amel edilmez. Alimler hadisle amel edilmez demiyorlar. Her hadisle amel edilmez diyorlar. Yani bir ilim ehline sunup bu hadis sahip midir? Bu hadisle amel edilebilir mi? Denilebilir. Veya şu anda artık hadis şerhleri var. Mesela Bukhari'de geçen bir hadisin şerhi için Fethü'l-Bari'den bakılıp bu hadisle amel edilebilirmiş. Bunun özel bir durumu söz konusu değilmiş. Değilebiliyor. Ama eski alimlerin döneminde böyle bir şey olmadığı için daha insan insanlar kulak yoluyla hadisleri aldıklarından dolayı hep böyle sözleri var. İşte aman hadisle amel etmeyin, gelin sorun, bize arz edin diye bu ikinci görüştekiler de bu tip sözleri getirip bak işte imamlar bile hadisle amel etmeyin diyorlar falan. İmamların kastettiği yine gelin bize hadisleri de bize getirin. O da mezheptir zaten. Gelin mezhebe tabi olun diye. İmamlar bunu kastetmiyorlar. İmamların kastı o dönemde hadis yaygın değildi. Hangi hadisle amel edileceğine dair bilgi tam insanların elinde yoktu. Bundan dolayı da imamlar diyorlardı ki hadisin senedinde problem olabilir. Her sokakta duyduğunuz hadisi amel etmeyin. Gelin bize arz edin. Biz size diyelim bu hadis sahihtir veya nedir? Değildir. Bu babı da getirince peşinden okuyan diyor. bak demek ki mezhebçi olmak lazımmış. Diyor imamların kastı ne değildir? İmamların kastı bu. Kesinlikle ve kesinlikle imamların kastı bu dedi. Ve gerçekten doğru olan da budur. Yani ben hadisle amel edildiği zaman bizzat vakada çok cis ve tuhaf olayların meydana geldiğini gördüm. Oysa hadiste kastedilen mana odeli ya atsa bir kitapta şerhine baksa alimlerin dediği veyahut da gitse bir alime sorsa hadisten anlayan eli birine sorsa konu çözülecek. Yani onun için bir hadisle amel edeceğimiz zaman mutlaka o hadisin işte açıklamasına ve tabi ehl sünnet alimlerinden özellikle böyle e, bu konuda muteber olan insanlardan veya çevremizde ilim ehlinden biri varsa gidip hadisi ona arz etmemiz nedir? Gidip hadisi ona arz etmemiz gereklidir. Bu noktaya da inşallah bu noktada anlaşılmıştır. Şimdi burada e, yazar Son olarak şöyle bir bab açmış, tabi olanların imamların sözlerini bırakıp sünnete uymaları demiş. Bunlarda şunu örnek vermiş, yani tabi olanlar için demiş, imamların bütün sözlerini almamışlardır. Bilaki sünnete muhalif olduğu ortaya çıkınca çoğunluğunu bırakmışlardır. Hatta imameyn, yani Muhammed ibni Hasan ve Ebu Yusuf, hocaları Ebu Hanife'ye mezhebin üçte birinde muhalefet etmişlerdir. Furu kitapları bunlara şahittir. Aynı şey Şafii'nin talebelerinden Müzeni ve başkaları içinde söylenebilir. Bunların örneklerini örnekleri vermeye kalkışacak, sözü uzatacak ve hedefimiz olan mukaddimenin dışına çıkmış olacağız. Şimdi burada İmam Şafii, İmam Ebu Hanife'nin iki talebesinin kendisine muhalefeti, aynı zamanda İmam Şafii'nin talebesi Müzeni ve Buhayti'nin İmam Şafii'den mezhebinin nakleden iki talebesi var. Burada diğerini zikretmemiş. Bunların İmam Şafii'ye yapmış oldukları muhalefetler söz konusudur. Aynı zamanda İmam Şafi'nin bizzat kendisinin İmam Mali'ye muhalefeti, aynı zamanda İmam Ahmed'in bizzat kendisinin İmam Şafi'ye muhalefeti de buna ne olur? Delil olabilir. Burada yazar iki tane örnek vermiş. Demiş ki, İmam Muhammed muvattağında şöyle demiş, Ebu Hanife'ye gelince o yağmur isteme duası için namaz olmadığı görüşündeydi. Yani yağmur duası var ya istiska yapılırken namaz kılınmayacağı görüşünde. Bize göre ise İmam insanlara iki rekat namaz kıldırır ardından dua eder. Yani bize göre dediği de nedir? Hadise göre vermiş olduğu fetva budur. Yusuf el-Belhi, İmam Muhammed'in talebelerinden ve ayrıca Ebu Yusuf'un derslerine devam edenlerdendi. Çok zaman Ebu Hanife'nin sözlerinin tersine fetvalar verirdi. Çünkü delilini bilmiyordu. Başkalarının delilini görünce de ona göre fetva veriyordu. Bu yüzden Rukiye giderken ve Rukudan kalkarken ellerini kaldır, tekbir alıyor gibi kaldırırdı diyor. Şimdi burada, bu sözde İmam Ebu Hanife'nin meclisinde olan, Ebu Yusuf'tan ders alan birinin Ebu Hanife'ye çok açık noktalarda muhalefet ettiğini görüyoruz. Hadise hadise muhalif olduğu için İmam Ebu Hanife muhalefet ettiğini görüyoruz. Ve altta da İbn-i Kayyum'un şöyle bir şey getirmiş. İşte bazılarının İmam bu Hanife'den naklettiği, kim namazda elini kaldırırsa namazı batıl olur. Bu sözün yanlış olduğunu, aslın olmadığını, sonra da uydurulduğunu bunun en büyük delili de imamın meclisinde oturan insanların dahi ellerini kaldırdığını, Ebu Yusuf'un meclisinde oturan insanların dahi ellerini kaldırdığını ve imamın kesinlikle kendilerine bir şey demediğini ne yapıyor? E, nakil yapıyor. Bu arada vaktimizi de doldurduk. E, bazı şüphelerin giderilmesi dediği şey tabi olma noktasında, mezhebe tabi olma noktasında bazı şüpheler var. Bunların giderilmesinden bahsediyor. Siz de bu noktada şey yapın inşallah. Siz de bu noktada burayı güzelce okuyun. Ee, ben hepsini anlatmayacağım yani önümüzdeki ders. Okumayla bitmiyor çünkü. Bazı önemli yerlerini yine anlatıp geçeceğiz. Şimdi bugünkü dersimizde bilmemiz gerekenler ney? Bugünkü dersimizde bilmemiz gerekenler ney? İman abu Hanife'den varit olan en azından hadis sahih olduğunda benim mezhebim odur sözünü. Sayfa 8'de ilk baştaki söz, bunu ezbere biliyoruz. Aynı zamanda benim delilimi bilmeden benim sözlerimle fetva verilmesi bu ikinci söz, bunu da ezbere biliyoruz. Ve burada hangi noktayı ezbere biliyoruz? Mutlaka, e, tamam doğrudur, bu nakilleri İbn-i Abidin gibiler yapıyorlar ama kesinlikle buna iştirak etmiyorlar. bunu açıklamasını çok farklı olarak yapıyorlar. Biz bunun cevabını nasıl veriyoruz? Bileceğimiz şey, bir, bizim için imamın sözü esastır. İkincisi, yapılan şey, yapılan yorum. Sadece bir yorumdur. Yorumdan öteye ne yapamaz? Yorumdan öteye geçemez. Bir de şey, pardon yanlış oldu. İmamların kendi pratik uygulamaları ne değildir? İmamların kendi pratik uygulamaları sözden kastın bizim anladığımız gibi olduğunun göstergesidir dedik. İkinci nokta İmam Malik'ten de herkesin sözü alınır ve terk edilir. Resulullah'ın sözü müstesna. Bir de üçüncü sözünü mutlaka biliyoruz. Üçüncü sözünü iki ve üç yani. Örnek var ya örnek. Bu şey örneği. Eee bir saniye parmak. ve parmak örneği Şunlara şöyle bir işaret koyayım da sınavda sormak için malikten de bunu söyledik. İmam Şafi'den de aynı şekilde e, sünnet açığa çıktıktan sonra ikinci söz, yani icma etmiştir ki Müslümanlar bu sözü terk edemez diye. İkinci söz İmam Şafi'den. Evet. İmam Ahmet'in birinci sözü. Bir de neyi bileceğiz burada? Bilecektik. hadisle amel etmenin metodu. Yani ya bir şerhine bakacağız veyahut da ne yapacağız? Veyahut da bir alime götürüp soracağız. Çünkü karşı tarafın özellikle bizi eleştirdiği noktalardan bir tanesinde bu olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ